Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Gününüz hayırlı olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah sizi dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Size yine Amerika'dan e, vaaz veriyorum. Telefonlu vaaz. Artık ben de alıştım. Siz de alıştınız. Efendim e, iki haftadır Amerika'dayız ama zaman çok e, hızlı geçti. Demek ki güzel geçti. Nasıl geçtiğini anlayamadık. Efendim e, Amerika. ...hakkında fikrin nasıl, nedir... ...ilk önce aklına ne geldi diye... ...bugün arkadaşlar da bana sordu... ...Amerika koskoca bir kıta... ...yani ilk önce insan büyüklüğünü görüyor... ...dağlar, taşlar... Efendim, ...uçsuz bucaksız yollar... ...ve iki tarafında... ...benim gezdiğim yerlerde yemyeşil... ...efendim sık ormanlık yerler... ...çok büyük bir ülke... efendim ...ve ileri bir ülke... ...tabii yollar çok güzel yapılmış... ...yani eyaletler arasında... Efendim ilçeler diyelim Efendim kasabalar arasında hatta dağlardaki yollar dahi güzel. Biz bir özel mülkiyet içinde kamp yapmıştık Yani şöyle diyelim ki Efendim bin dönümlük bir araziye almış sahibi bazı derelerin önüne set yapmış suy' göller meydana getirmiş part ormanlı ağacının arasına evler yaparak satıyor filan. Onun da her tarafı böyle e, asfaltı. Teknolojisi ileri. Bizden efendim ve dünyanın birçok yerinden binlerce talebe var. Hepsi burada ilim ilim diye geliyorlar. Efendim, ileri bir ülke. Geniş bir ülke. ileri bir ülke sevgili dinleyiciler. Ama inancına bakıyorum. Çünkü biz biraz inancıyla ilgileniyoruz. Meseleye İslam gözüyle, Müslüman gözüyle bakıyoruz. İnancı geri. Yani dünyanın birçok ülkeleri böyle. Efendim çok yanlış e, inanç üzereler. Allah'ın razı gelmediği bir inanç üzerine. Allah indinde makbul olmayan, geçerli olmayan bir inanç üzereler. Biliyorsunuz ayet-i var. İnnet dine indallahi i̇slam Allah'ın indinde geçerli olan, makbul olan din İslam. Çok şükür. Onun için Allah'ın bir senalar olsun. Evet. Sıkıntılarımız, problemlerimiz, dertlerimiz çok efendim tarih içinde çok sıkıntılar çekmiş bir kıymetli aziz milletin evlatlarıyız. Kendimiz de çok çileler çekmiş olabiliriz. Hala çekiyor olabiliriz. Ve dünyanın her yerinde çile çeken Müslümanların da derdiyle dertleniyoruz elhamdülillah. Onlar için de üzülüyoruz. Bosna, Çeçenistan, Keşmir, efendim Cezayir vesaire her yer için Ayrıca üzüntü duyuyoruz Müslümanlığımızdan dolayı. Elhamdülillah bu büyük bir nimet. Yani en büyük nimet bu. Elhamdülillah Müslümanız. Peki bunlar bu kadar akıllı, bu kadar teknolojik yönden ileri insanlarla niçin Müslüman olmamışlar diye ben tabii burada kendi kendime sordum. Niçin bunlar Müslüman olmamışlar diye. Bu önemli bir soru. Biz bunu sormalıyız. Bir kere ben birinci suç efendim e, olarak üzerimizde görüyorum suçu biz suçluyuz, biz kabahatliyiz, biz kusurluyuz, biz ihmalkarız diye düşünüyorum. Neden? Çünkü ben mesela Amerika'ya şimdi gelmişim. Ben bu Amerika'ya çok daha önceden gelseydim çok daha iyi çalışmalar olurdu. Benden önceki Müslümanlar da daha önceden gelselerdi daha güzel çalışmalar yapabilirlerdi. Yani hele hele Amerika keşfedildiği zamanlarda gelselerdi, gelselerdi Efendim Amerika'nın birçok yerinde şimdi bizim e, Müslüman kardeşlerimiz bulunurdu. E, onlar da e, Amerika'nın şehresini değiştirildi, politikasını değiştirildi, dünya üzerindeki fonksiyonlarını değiştirirdi. Yetice itibariyle ben tabii e, Müslümanların ihmalini görüyorum. Müslümanlar dünyanın her yeriyle ilgilenmeli. Hatta ben dünya değil de uzayla ilgilenmeli diyorum. E, aslında Ay'a bizim çıkmamız lazımdı belki çünkü göküzüne o kadar çok efendim atıfta bulunuyor ki Kur'an-ı Kerim e, semavat ve arz diye, yıldızlar diye efendim bu e, konuya yani ilmi heyet dediğimiz astronomi ile ilgili efendim şeylere o kadar e, atıflarda bulunuyor ki onun için hakikaten e, İslam dini geldikten sonra Müslümanlar astronomi ilminde çok ilerlemişler. Yıldızları güzel incelemişler. Efendim böyle cetveller yapmışlar yıldızların batması, doğması ile ilgili modern hesaplar yapabilmişler, coğrafi şeyleri, boyutları güzel hesaplar yapabilmişler. Çok güzel çalışmalar yapabilmişler. Bunların hepsi tabii şeyden dolayı, İslam'ın, Kur'an'ın böyle bu konularla ilgili ifadelerinden insanların içinde bir merak oluşmuş. Evet, biz işte şeyi, yani çevremizde ilgilenmeliydik. Eskilerin ilgilenmeleri, belki onlar ilgilenmişlerdir, zavallılar. Tabii biz onların zamanında yaşamadığımız için onların meşakkatlerini bilmiyoruz. Ben dedelerimizi, Osmanlıları, ecdadımızı düşününce yani görüyorum ki ömürleri zavallıların mücadeleyle geçmiş, cihatla geçmiş. Anadolu'ya gelişleri cihat, Anadolu'daki yaşamları cihat, Balkanlara geçişleri cihat, mücadele, mücadele efendim, rahat bırakılmamışlar. Haçlı seferleri gelmiş, onlar Haçlı seferlerine karşı direnmişler derken Allah Müslümanlara yardım etmiş. Avusturya'ya, Almanya'ya kadar Müslümanlar ilerlemişler. İhlasları olduğu müddetçe, gayretleri olduğu zaman. Ve tabii e, her şeyi de ona göre yapmışlar. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ı düşünüyorum. Evet İstanbul'u almış ama İstanbul'un alınması küçük bir olay değil teknolojik bir başarının da sonucu yani imanın ve zamanın kendinin teknolojisinin bir zaferi. Zamanın teknolojisini en güzel şeyleriyle, boyutlarıyla e, her yönden, askeri yönden efendim e, e, topların dökülmesi, efendim kalelerin yapılması Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kesilmesi, havan topunun icadı, efendim İtalyan e, önünde zincir yapılmışsa Dolmabahçe'den efendim gemilerin tezaklar üstünde halice indirilmesi, her şey harika. Yani hiçbir şeyi ihmal etmemişler. Ee, ama biz sonradan işte o, ne olmuşsa belki e, bu mücadeleler karşı taraf kuvvetlendiği için bizim ihmalimizden değil de e, bizim aleyhimize dönmüş. Neticede bir kusur bizim ihmalimiz. Hani aleyhimize dönmüş de, ecladımızın aleyhine dönmüş de, dönerse dönsün. Yani şeylerde Pakistanlı kardeşlerimiz de bir, bütün Hindistan kıtası bir ara e, İngilizlerin hakimiyeti altındaydı. İngiliz vali, valinin idaresindeydi ama Hintli, Pakistanlı kardeşlerimiz boş durmadılar. Dünyanın her yerine koşturdular, çalıştılar, İslam'ı yaydılar. Yani esirken bile insanlar bir takım çalışmalar esaret altındayken bile yap, yapabiliyorlar. Dünyanın her yerine gidiyorlar. Ben e, dünyanın neresini gezdiysem bizden önce oraya gitmiş Pakistanlı, Bangladeşli, Hintli Müslüman kardeşleri görüyorum, takdir ediyorum, hayret ediyorum onların yani fakirliklerine rağmen bizden efendim çok daha zor şartlarla yaşamalarına rağmen daha güzel çalıştıklarını görüyorum. Demek ki bir ihmal var. Yani darboğl olmuş, darboğlmuş, Osmanlı yıkılmış, yıkılsın veya yapılsın tabi yıkılmasını temenni da yıkılmış da yapılmış. Ondan sonra e, yine e, hani tamamen yok olmamışız ihmal etmişiz yani çevreyi ihmal etmeyecektik insanımız çevreyi tanıyacaktı şimdi bugün burada arkadaşlarla konuşuyorum diyor ki bu Amerika'da öyle insanlar var ki çevresindeki vilayetleri bilmez o kadar böyle kendi dünyası içine gömülmüş bu fena biz de bir ara öyle yapmıştık Türkiye'nin dışına çıkmak girmek bir meseleydi Herkes kendi işe 1975 senesiyle galiba ilk defa Halep'e gitmek nasip oldu. Baktım Bursa gibi bir şeyi çok sevdim. görül görmez sevdim. E Halep yani Antep'ten bizim hududumuzdan ne kadar uzakta? Çok az bir mesafe. Hemen ulaşılabilir. Yani niye o kadar gözümüzde büyütmüşüz bu meseleleri? Niye gitmemişiz? Hatta öyle kabileler var ki öyle aşiretler var ki diyelim e, Türkiye'de. Ben biliyorum. Onların ilçelerine gittim. Hudut bölmüş aşiretin yarısı Suriye'de kalmış, yarısı burada kalmış. Kardeşlerimiz, niye ihmal etmişiz? Niye ilgileri kuvvetlendirmemişiz? Efendim, tabii bu bizim ihmalimiz. Yani kurtuluş yok. E ne yapacağız? Allah affetsin diyeceğiz. Bundan sonra çalışacağız. Yani geçmişte, tarihte bir ihmal olmuş. Bundan sonra ihmal etmeyeceğiz. Dünyanın hiçbir yerini ihmal etmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Bakın mesela biz birkaç sayı önce İslam mecmuamızda Çin'le ilgili Çin, büyük e, Çin, Hindistan'ın kuzey komşusu, Moğolistan'ın, Rusya'nın güney komşusu, Japonya'nın doğu komşusu, kocaman, bir milyardan fazla nüfusuyla, muazzam toprağıyla Çin. E, önemli bir ülke. Yani bununla ilgilenmemiz lazım diye İslam Mecmuası'nda Çin'le ilgili bir yazı yazdık. tabii. bu bir başlangıç. Yani Çin'le ilgilenmesini açıyoruz okuyucularımızın önüne kardeşlerimize diyoruz ki bakın Çin var Çin'le ilgileneyin Çin'in meseleleri bunlar Çin'le ilgileneceğiz Amerika'yla ilgileneceğiz elhamdülillah Rusya'yla ilgileniyoruz bizim kardeşlerimiz ticaret vesaire sebepleriyle kültürel sosyal sebeplerle Rusya'ya ve Türk Cumhuriyetlerine gidiyorlar çok hoşuma gidiyor bu dışa açılmamız da güzel oldu. sebep olanlar herhalde iyi niyetle Bunları yapanlar da büyük sevap kazanıyorlar. Bu dışa açılmayı devam ettireceğiz. Çok büyük faydası var. Mesela Japonya'nın en çok kazanan şirketlerinden birisinden bahsettiler. En çok kazanan şirketi Japonya zaten zengin, şirketleri zaten büyük ve en çok kazanan Japon şirketi e, bizim şeylerimizden, e, Türkiye'den bir şeyler az götürüyormuş e, efendim, oradan kazanıyor, kazanmış yani bu kazandıklarını. Şimdi ben o şeyi. Öğrendim. Bakın bu bir bilgi. E, o şeyi biz kendimiz toplar, kendimiz e, ihraç edersek, kendimiz satarsak o, o, o kazancı biz sağlayabiliriz. Bunu için söylüyorum. Tabii biz Allah rızası için, İslam'ı yaymak için, anlatmak için, Peygamber Efendimiz'in bize gösterdiği istikamette çalışmak için, insanlara iyilik götürmek için, insanları ahiret bakımından cehenneme düşmekten kurtarmak için, insanların cennete girmesine vesile olmak için, hayır dualarını almak için çalışma yapacağız. Atıl maksadımız ahiret. Ama tabii onu yaptığı zaman insan dünyayı tanımış oluyor. Dünyanın her yerinde efendim gözü kulağı olmuş oluyor. Bu dünyayı tanımak çok önemli. Dünyadaki insanlarla temas halinde olmak, onlarla tanışmak, görüşmek, ahbaplığı ilerletmek çok önemli. Yani böyle güzel çalışmalarda bugün arkadaşlarımız soruyor bize. Amerika'da Amerikalılar karşı efendim tavrımız ne olmalı? Ben dedim ki önce öyle iyi bir Müslüman olacağız ki işimizi çok güzel yapacağız. Hayran kalacaklar. Ahlakımız çok güzel olacak. Hayran kalacaklar. Sözümüz çok doğru olacak. Hayran kalacaklar. Biz bir şey demesek bile ben bunların dinini sevdim. Kendisini sevdim. Ahlakını sevdim diyecek. Tabii böyle davranacağız. Ondan sonra da e, onlara anlatacağız İslam'ı. Sonra şey var. Bu yıllardan önce geriye doğru, tarihe doğru gittiğimiz zaman, tarihi araştırırsak, daha önceden Müslüman olmuş Amerikalılar var. E onları bulacağız. Bakın bu Amerikalılar Müslüman olmuş. Bak bu üniversite profesörüymüş, Müslüman olmuş. Bak bu devlet adamıymış, senatörmüş, efendim bilmem başkanın danışmanıymış, Müslüman olmuş. Bunlar güzel şeyler. Bunları anlatacağız. İslam'ın e, prensiplerini anlatacağız. Allah'ın emirlerini anlatacağız. Müslümanların Hz. İsa'yı sevdiğini anlatacağız. Hz. İsa'nın gerçek şahsiyetini anlatacağız. Allah'ın kuluydu. Allah'ın sevgili bir kuluydu. Allah'ın peygamberiydi. Biz onu seviyoruz diyeceğiz. E, siz onu niye tanrı edindiniz? Böyle bir şey yok. Bak Allah Kur'an-ı Kerim'de Te'alev ila kelimetin seva beyne beynina ve beynetum ellâ nâbude illallâ velâ yettehîde bâdûna bâdân erbâdân min cönillâ Yani biz işte, kitaba diyeceğiz ki yanına gelin bakın siz de Allah'ın hak dinine mensup bir kavimdiniz. Allah'ın yoluna beraber aynı yola gelelim. Bak Bırakın bu e, yanlış inançları. Birbirimizi insan olarak yani niye ilah ediniyoruz? O da Allah'ın kuluydu Hz. İsa'da. Annesi de Allah'ın kuluydu ama iyi kuluydu, mübarek kuluydu. Niye onu Tanrı ediniyorsunuz? Bunu bırakın da Allah'a kulluk edin. Demeyi Kur'an emrediyor bize. E, Kur'an emrettiği için farz. Bunu dememiz lazım. İnsanlara bunu tebliğ etmemiz lazım. Allah bize emrediyor. Bunu böyle de diye. Şimdi burada bir kardeş camide çıktı. Efendim bize soruyor. Yani Türkiye'de İslami'yle çalışmalar yaptırdı. Fesuphanallah. Ne çalışma yaptığımızı söylesek, sevapları kaçacak. Çünkü e, övülmek değil ki maksat, sevap yapı. E, sevaplı iş yapıp Allah'ın rızasını kazanmak. Kullar ister beğensin, ister beğenmesin. Benim aklıma sonradan geldi, bırak kardeşim sen e, Türkiye'de bizim ne yaptığımızı, sen Amerika'da kendin ne yapıyorsun diye keşke biz de ona sordur Yani sen Amerika'da 8 senedir kalıyormuşsun, kalmışsın burada, sen Amerika'da ne yaptın, bir tane Amerikalıyı Müslüman edebildin mi diye sormalıyız. Tabii Amerikalının için Müslüman olmuyor, onu da tahlil etmek lazım, onun üzerinde durmamız lazım sevgili kardeşlerim. Bizdeki bizim, bizim ihvanımız çalışsak mutlaka bu bu şeyi sökeriz, sökese bu işi e, hallederiz diye düşünüyorum. Bir, evet Allah, hani evet Allah demek lazım, Allah'ın izniyle demek lazım. Çünkü Allah her şey e, yardım ederse insan bir şeyi başarı kazanabilir, yardım etmezse bir şey olmaz. Tabii bir şey daha var. Bunların dini teşkilatları kuvvetli, zengin çok çok zengin. Para çok fazla miktarda. Yetişmiş elemanları çok fazla. Okulları var, üniversiteleri var, hastaneleri var, kuruluşları var. Hatta şirketleri var. Para kazanıyorlar. Her türlü şeyleri yapıyorlar. Tabii onların çalışmaları var. E, onlar çalışırken, yani e, batıl yolda çalışırken, Müslümanlar da hak yolda çalışacak. Onlar çok çalıştı, çalışınca efendim, e, biz az çalışınca Ayıp oluyor bize. Hem de Allahu Teala Hazretlerinin bir kanunu var. Siz biliyorsunuz ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Ve en leyze lil insanı illa mâ ta'a ve enne sa'yuhu seveyyura eline ancak neye sahip deyret etmişse o geçecek sa'yinden başka bir şey geçmeyecek. Sa'yinin mükafatını karşılığını görecek. Ektiğinin mahsulünü alacak demek yani. Kanun bu, say kanun deniliyor. Yani gayret etme, çalışma kanunu bu. Çalışana veriyor Allah. Yani kim neye çalışırsa veriyor. Bizim rahmetli validemiz, annemiz anlatırdı. Sabahleyin Müslüman erken kalkmışsa, sabah namazını kılmışsa, efendim Allah o zaman meleklerini gönderir, onların rızıklarını bol eder, mükafatlar verir derdi. Sahnelerden böyle de, taslattı, anlatıldı. Çocuklukta aklımıza yerleşmiş. Ee, Ama Müslüman çocukları kalkmazsa Müslümanlar o mübarek vakitlerde horul horul uyursa, o zaman melekler onlara verecekleri mükafatları götürürler, kafirlerin çocuklarına verirler derdi. Çocuk ya mağrul henüz daha büyüğü cana ermemiş, sorumluluk yüklenmemiş, onlara verir bulundukları e, bereketler, onlara kaçar derdi. Biz de işimizden yani aman kalkalım da efendim böyle hor uyumayalım da böyle rızıklar, nimetler, Allah'ın ikramları ikramları elden kaçmasın diye düşünürdük. Tabi bu bir kanun. Kim çalışırsa Allah ona veriyor. Onun için bizim çok çalışmamız lazım. Tabi efendim bazen da burada diyorlar ki, diyorlarmış ki canım işte yani Müslümanlık güzel. Mesela bunu din adamları diyormuş buradaki. E biz de seviyoruz Müslümanlığı ama ne yapalım işte burada Hristiyanlık yayılmış. Dinlerin arasında fark yok. İşte biz de burada hizmeti böyle götürüyoruz. Hayır. Hayır. Böyle değil. allah Teala Hazretleri indinde Allah nazarında böyle değil. Allah nazarında hakiki din İslam allah Teala Hazretleri şirki kabul etmiyor. Allah'a şerik koşmayı kabul etmiyor. Bir din tevhid akidesinden ayrılmışsa, Allah'ın varlığını, birliğini anlayamama durumuna düşmüşse Allah onu kabul etmiyor. Kızıyor. Sevmiyor. Şirk koşan, kafir olan kulu affetmeyeceğini bildiriyor. Çok kesin ayeti kerime var. Allah-u Hazretleri, Erham'ın Rahim'indir. Erhamur Rahim'indir ama mümin kullarına. Erhamur Rahim'inliği mümin kullarına. Eğer kişi müşrik ise, Allah'a şirk koşan bir kimse ise, inancı bozuksa o zaman ona efendim e, affını, mağfiretini vermeyeceğini bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe la yagfiru en yüşveke bihi şey'en ve yagfiru mâdûne zâlike limen yeşâh. Allah-u Teala Hazretleri kendiler, kendisine bir şeyin şerik koşulmasını, müşrikliği asla affetmeyecektir. Onu mutlaka efendim cezalandıracak, cehennemde kalacak ebedi. Bunun dışındaki suçları bağışlayabilir, bağışlarsa manası kesin onun için böyle dinler aynı değildir. Dinler, efendim, e, bir kere ilahi dinler ve ilahi olmayan dinler diye ikiye ayrılır. Yani Allah'ın peygamber gönderip de anlattığı bir e, hakikatleri ihtiva eden bir din ile bir takım zıpır insanların din namına ortaya koydukları uydurma sistemler bir olur mu? Olmaz. İlahi dinler var. Allah tarafından semavi dinler. Allah'tan. Gelmiş, temavi kitaplarla Allah'ın gönderdiği peygamberlerle insanlara bildirilmiş dinler üstün. Ötekiler ondan solda sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Sıfıra sıfır eldevar sıfır. Hatta hiç sıfır olsa çok kötü. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri onları çok müthiş cezalandıracak. Gelelim temavi dinlere. Peki temavi dinler Hazreti Adem Aleyhisselam atamız, Adem babamız Zamanından beri insanlar tabi hep peygamber gelmiş. Hiç peygambersiz kalmamış insanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Veyim min ümmetil illa helafi Hiç Hiçbir yer yok. Peygamber gelmedik. Peygamberin mesajı gelmedik. Peygambersiz kalmış. Efendim ikatsız, efendim uyarısız kalmış bir yer yok. Allah her yere peygamber göndermiş, ikazcı göndermiş, gerçekleri duyurmuş her ümmete. E şimdi bu ümmetler ee, bu gerçekleri koruyabilmişlerse aynen tamam devam etmişler ama bozmuşlarsa o zaman başka bir peygamber göndermiş başka bir peygamber o bozulanı düzeltmiş yanlışları düzeltmiş İbrahim Aleyhisselam gelmiş bakmış insanlar güneşe tapıyorlar Ay'a tapıyorlar İşte Babililerini Sümerlilerini dinlerini dinler tarihinde okuyoruz koca göbekli Erhan, ablak suratlı futlar acayip şeyler İbrahim Aleyhisselam demiş ki elinizle yaptığınız bu kutuları niye tapıyorsunuz? Tapmayın bunları. Ben bunları kıracağım demiş. Gökte ay, yıldıza, şeye güneşe tapınıyorlar. Bunlara tapılmaz, Bunları yaratana tapılır diye aklıyla, mantığıyla bir mücadele vermiş. Nemrut'la hatta babalığı Azer ile kavmiyle mücadele vermiş. Bütün peygamberler bunu yapmış. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'ın o mücadelesinden sonra onun hak peygamber olduğunu anladıktan sonra Doğru yolda dursalar ya, durmamışlar. Yine şaşırmışlar. Benim en çok hayret ettiğim bir husus, bu selam kardeşlerim. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın kavmini Firavundan kurtuldu. Allah kurtardı. Efendim denizi geçirdi. Firavunun kavmi, onların gözü önünde, ve humyen zorun bakıp dururlarken, garip etti Allah Firavunun kavmini. Bak, cezalandırdım e, düşmanları dedi. Beni İsrail mucizeleri gördüler. Musa Aleyhisselam'ın Mucizelerini gördüler. Şörden giderken Allah onlara buldurucu gönderdi, sapır sapır. Kudret evlatıyla buldurucuyla beslediler. Buldurucun eti ne kadar makbul? Buldurucun çiftlikleri var. Efendim, işte buldurucu satıyorlar, Kebap yapıyorlar, efendim yapıyorlar, efendim tadı çok şöyle, şöyleymiş böyle bir şey. Allah onlara denizden efendim sapır sapır buldurucu gönderdi. Şörden tabi kızgın kumlarda geçemezlerdi. Bulut gönderdi, gölgelendirdi üzerlerini gölgelendirdi, gölgeli bir şekilde Sina çölünü geçtiler. Buldurcun gönderdi. Efendim, Kudret elbası gönderdi, yediler, içtiler. Mucizeleri gördüler. Musa Aleyhisselam başlarında, Harun Aleyhisselam başlarda sevgili peygamberler bunlar sevgilimiz, mübarek insanlar. Musa Aleyhisselam tur dağına çıkınca Samiri isminde birisi bunlara bir buzağı heykeli yapıyor. Ellerindeki altınları, gümüşleri, bilezikleri, yüzükleri alıp hadi ona tapınmaya başlıyorlar. E be adamlar yani be şaşkın adamlar Musa Aleyhisselam'ı hiç duymadınız mı? Bu öküze tapılmayacağını anlamadınız mı? Firavun'un dininin bozuk olduğunu anlamadınız mı? Bu ne? Bu ne biçim iş? Yani insanlar daha yani Musa Aleyhisselam'a inanmış insanlar. Musa Aleyhisselam'ın ashabı kavmi yani daha Musa Aleyhisselam biraz ayrıldığı yanlarından sarken öküze buzağı tapmaya başlayabildiler. Bu neyi gösteriyor? İmanın muhafazası kolay değil. Zor dikkat etmek lazım. Bir teyakkız olmak lazım. Şeytanın oyunları çok hileleri çok fesat efendim, fikirli, kötü efendim, kanatlı efendim, kötü kara kalpli insanlar çok. Onun için peygamberlerin mesajları bozulunca, inançlar bozulunca, Allah yeni peygamber göndermiş, yeni peygamber göndermiş. Sonunda ahir zaman peygamberi, peygamberi zişan, zişanımız Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi selleme teslimen kesira. Efendimiz hazretleri peygamber olarak gelmiş. Elhamdülillah cihan onun risalet günü şile, aydınlanmış, nurlanmış. Efendimiz'in hayatı ortada, her günü ortada, sözleri ortada, prensiplerinin güzelliğine herkes hayran, başarısı, göz kamaştırıcı. Yani nasıl bir kavme gelmiş. O kavmi nasıl bir mübarek kavim haline efendim terbiye ederek getirmiş. İslam insanları ne kadar güzelleştirmiş. Sonra dünyada ne kadar insani, faziletli bir medeniyet kurmuş İslam medeniyeti. Tarihte her şey görülüyor. Her şey efendim mukayese edilebilir. Siz bakmayın İslam düşmanlarının abuk sabuk yalanlarına, istiralarına Mantığınızı kullanın. Yani akıl gerçekleri anlayabilir. Tartın, ölçün. İslam Müslümanların tarih boyunca şu Bosna'da Türklerin yaptığı gibi bir zulmü, bir katliamı var mı? Yok. Hiçbir yerde yapmamışlar. Bir yere girdilerse ahaliye dokunmamışlar. Ahali yani Allah razı olsun demiş. Hatta biliyorsunuz yani papaz filaha görmektense Müslüman tövbe görmeyi tercih ederiz demişler. E, bu bir gerçek ama işte Sırp'ların maalesef efendim katarlıkları, hunhlukları Kudüs'ü aldıkları zaman yaptıkları katliam, Antakya'yı ele geçirdikleri zaman kadın erkek çocuk neden kesmeleri bunların hem de bunlar haçlı ordusu yani bir başlarında papazlar var din din amaçlı bir sefer yapmışlar savaş yapmışlar yani dindar olması lazım bunların e, yaptıkları katliama bak çocuk öldürüyorlar kadın öldürüyorlar evet ihtiyarları öldürüyorlar halbuki Peygamber Efendimiz mücahidleri gönderirken, gönderirken bir müşrik kavme diyor ki çocuklara dokunmayın. Kadınlara dokunmayan dokunmayın. ihtiyarlara dokunmayın. Sizinle savaşmayanlara dokunmayın. Dağların başlarında kendi halde ibadet eden rahiplere dokunmayın. Ağaçları kesmeyin. Çevreye zarar vermeyin. Ne kadar güzel. Yani sırf hakkı kabul etsinler diye önceden de teklif ediyor. Gelin bakın. Bırakın şu inadı. Kabul edindin diyor. İhtar ediliyor. Davet ediliyor İslam'a. Ondan sonra savaş yok Şey ortada ...gün gibi ortada... ...binaenaleyk... ...efendim bunun... ...öteki dinlerden üstün olduğunu... efendim ...bozulmamış olduğunu... ...en son din olduğunu... ...Allah'ın kabul ettiği din olduğunu... ...anlatmamız lazım. Şimdi ben e, hülasen olarak... ...tabii şunu söyleyeceğim... ...yani... ...hani... E, ...aklıma şey geliyor... E, ...evladım demiş... ...ben sana vezir olamazsın demedim... ...adam olamazsın dedim... ...yani bir insan vezir olabilir, yüksek mevkilere çıkabilir, zengin olabilir, konakları olabilir, ilimde ilerlemiş olabilir ben şimdi bunu döndürüyorum, getiriyorum bu süper devletlere ilimde ilerlemiş, teknolojide ilerlemiş, şehirleri güzel ülkeleri güzel, yolları geniş efendim, insanlar, vasıtaları her şey var ama e, bu e, yani vezir ol, olabilir bir insan ama adam olamamışlar, neden? gerçek dini bulamamışlar birçok ilimlere sahipler fizik, kimya, biyoloji, Tıp, efendim bilmem ameliyatlar, çok ince ameliyatlar, hepsi güzel. Peki inanç, inançta sıfır, sıfır. altı. Yani böyle bu kadar acayip şey olmaz. Orada şey yapamamışlar. En önemli bilgi Allah'ı bilmek, yaradanı bilmek. Bütün ilimlerin asıl sonucu o. Bildikten sonra da Allah'ın sevdiği bir kul olmak lazım. Allah'ın sevdiği yolda yürümek lazım. Allah'ın istediği şekilde hareket etmek lazım. Kendi keyifliyle hareket etmek ki Eğer ben kendi keyfimle hareket ederim, eh, kendi keyfimle hareket edersen, sonunda başına gelecek cezaya da katla. Çünkü Allah neden peygamber gönderiyor insanlara? Erhamur rahimin olduğu için, en merhametli olduğundan, insanlar ateşle yanmasın diye ikaz ediyor. Niye kitap gönderiyor? Niye? Peygamberlerin bir ismi Beşir, bir ismi nezir. Beşir ne demek? Müjdeleyen. Neyi müjde diyor? Ey insanlar, Allah'ın sevdiği kul olursanız, Allah'ın sevdiği işleri yaparsanız, iyi insan olursanız, salih kul olursanız, müttekin mümin kul olursanız, cennete gireceksiniz. Bak ne kadar nimetlere kavuşacaksınız. Müjde. E kötü insan olursanız, hırsızlık yaparsanız, adam öldürseniz, zulüm yaparsanız, hayasızlık, ahlaksızlık yaparsanız, o zaman cehennemde küçük gibi cayır cayır yanacaksın. Bu da bir ne? Bir tehdit, ikaz. Yani önceden bildiriyor, ikaz. Ey kullar, Allah'ın sevmediği insan olmayın cehennemde yanarsın. Bu kadar güzel. Eh, ben bunu dinleme. E, dinlemezsen yanarsın. allah Teala hazretlerinin senin imanına ihtiyacı yok. Efendim, isterse cümle cihan halkı değil, <gülüyor> cümle kainat halkı kafir olsa ihtiyacı yok. Cümle kainatın, yerdeki, gökteki varlıkların, galaksilerdeki bilmediğimiz efendim, neler varsa bütün zerreler, küreler hepsi mümin olsa azametine bir zerre eklenmez. Hepsi kafir olsa azametinden, saltanatından bir zerre olmaz. Yani zaten istemese onlar hiçbir şey yapamazlar. Hepsini kahveler. oldu dediği bir kere var oldu cihan, olma derse mahvolun, ol yani Allah'ın ihtiyacı yok efendim en tüm fakara ila vallahu vel galiyul Sizsiniz mutac olan Allah'a ey cahil, kahil, biz müşrik insanlar. Allah'a mutac olan sizsiniz. Yani tabi müminler müminlerde herkes mutaç da Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah celle celalühü'de ganiydir, ihtiyacı yoktur. Yani isterse aklı başına toplar, mümin olur, kurtulur. isterse inat eder İnadı devam ederse belasını bulur, cezasını çeker, ahireti mahvolur. Ama bizim bunları güzelce anlatmamız lazım. Bu tezadı ortadan kaldırmamız lazım. Bütün ilimlerde en ileri... efendim, sınıfın en çalışan talebesi... fizik 10, kimya 10, matematik 10, bütün bilgiler 10, 10, 10, 10. efendim, öteki tam din, iman, inanç, ahlak konusuna geldiği zaman. 0 0 0 0. E yani 3 4 tane ders 0 0 0. O zaman bu çocuk e, sınıfta kalır. Bir dahaki sene de 0 sınıfta kalır. Okuldan atılır efendim her şey olur. Bunların yaptığı bu. Bunları bu tezattan kurtarmamız lazım bütün insanlığı. Yani Japonya ama Japon mucizesi olmuş. Mucize denmez bir kere. Efendim Japon kalkınması olmuş. Olmuş ama ne olmuş? Hala güneşe takıyorlar. Hala gibisi Buda'ya tapıyor, kimisi efendim, olmadık şeylere tapıyor. Amerika şu kadar ileri gitmiş, İngiltere bu kadar ileri gitmiş. Ama ne olmuş? E, hala yanlış inanç içinde de. Birkaç tane tek tük böyle doğru inançlı olanlar var ama kuvvetli bir reaksiyon da var, teşkilatlar da var, menfaatleri elden kaçırmamak isteyen insanlar da var. Ne olsun? Biz de Allah'ın dinine yardım etmeye çalışacağız. Gideriz ki Allah-u Teala Hazretleri bizim çalışmalarımıza hayırlı eyler verimli eyler, Bizim elimizden nice insanlar imana gelir, İslam'ı öğrenir, hidayete erer. Dünyalar ahireti, ahiretleri kurtulur, mamur olurlar. İki can saadetini ererler. Onların saadete erdiğini, bizim ikazlarımızla, çalışmalarımızla saadete erdiğini bilmek de bizi tabii, mutlu eder. Çünkü eddallü alel hayrı ke failihi her cuma. Hoca Efendiler söylüyor bunu. Hayra devlet yapmış gibi ecir alır. Birisini Müslüman eden bir kimse, o Müslümanın ömrü boyunca yaptığı bütün sevaplarının bir mislini kazanır. Onun kadar ecir o da devamlı kazanır durur. allah Teala Hazretleri bize hayırlı çalışmalara muhafak için ömrümüzü ümmeti muhammede faydalı geçirmeyi nasip eylesin. Cümlemizi cümlenizi sevdiklerinizle birlikte evlatlarınızla, dostlarınızla, ana babalarınızla Cennet ile cemali ile müşerref edesin. Ehsenam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.